selamun aleyküm ve rahmetullah elhamdülillah elhamdülillah elhamdülillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzü billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât amalina men yehdihillâh fe lâ mudille ve men yudlil fe lâ hâdi le ve neşhedü en lâ ilâhe illallâh vahdehu lâ la şerîke le ve neshedı öne Muhammedı abdhu ve resul. Ama بعد, fya ibadallah, ittakulla baqiwo, inna Allaha muallazina ittaku, bellezinahum muhsinon. Kal Allahü Teala azze ve celfi kitabihi ilkerim, auzbil Allahimine şeytanı rajiim, bismillahi r-Rahmanı r ümmetin resulun, eni abdullah bu buttağut. İlâ ahiril <gülüyor> âyeh sadakkallâhu'l-asîm. Cenab-ı Hak Nahil Suresi 36. ayetinde Biz bütün peygamberleri kavimlerine Allah'a kulluğa davet etmek ve tağuta kulluktan insanları sakındırmak için gönderdik buyuruyor. Peygamberlerin bütünü bu iki görevi yerine getirmişlerdir. İnsanları Allah'a kulluğa davet etmişler ve Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen yöneticiyle mücadele etmiş, insanları ondan sakındırmaya çalışmışlardır. Bu la ilahe illallah'ın zaten sosyal ve siyasal hayata yansıtılması bu mücadelenin, tevhid mücadelenin yapılması demektir. İslam kabul ve redddir. Sevgi ve buzdur. Dostluk ve düşmanlıktır. itaat ve isyandır. O yüzden bir tanesi ile İslam tamamlanmaz. İslam her şeyden önce La ilahe illallah'ın lasıyla başlar. Hayırla, itaatsizlikle, isyanla, karşı çıkmakla başlar. Çünkü şirket küfre, putperestlere, putçuluğa, tağutlara karşı çıkılmadan Allah'a iman etmek şirk inancını oluşturur. Batılla beraber reddedilmesi gereken esasları reddetmeden Allah'ı kabul etmek müşriklerin yaptığı bir anlayıştır. Dolayısıyla çöp kutusuna temiz gıdaları doldurmaya benzer. Çok kısa bir zaman içinde onlarda ne kadar temiz gıda olursa olsun o kap pislik kabı olduğu için üzerine konulan temiz gıdaları da pisleyecektir. İşte kalbi zihni şirkten tu yandan e, tağutlardan arındırmadan Allah inancı da aynı duruma götürecektir. Yani la ilahe denmeden illallahın e, insanı tevhide götürmeyeceği bir vakadır. O yüzden bütün peygamberler Allah'a imanla birlikte tevta müca tavutla mücadeleyi esas almışlardır. Kur'an-ı Kerim de e, mücadeleyi, tavutu inkar etmeyi imanın esaslarından biri saymıştır. Bakara suresi 256'da ve Nisa suresi 60. ayette. Böyle bir giriş yaptıktan sonra e, Demokrasiyi ve Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen yöneticileri savunanların e, Kur'an'dan delil getirebildikleri başka hiçbir e, argümanları yok. Sadece Yusuf Aleyhisselam'ın yöneticiliğiyle ilgili bazı çarpıtmalarda bulunduklarını e, ifade edebiliriz. Bugün bu konuyu işlemeye çalışacağım. Müminlerin e, imtihanlarını e, kaybetmemelerini tavsiye mahiyetinde Müslüman Allah'a teslim olan kimsedir o Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmeder o hükümlerle amel eder müteşabihlere değil muhkemlere yapışır tevil yoluna gitmek yerine teslim yolunu seçer Kur'an'da bulduğu veya bulamadığı bir hususu sünnette e, müracaat ederek peygamberimiz nasıl yaptı ona bakar ve Allah Resulü'nün hükmettiği bir konuda farklı bir tercihte bulunmayı imandan dışarıya çıkmak olarak görür. Ahsap suresi 36. ayetin ışığında. Örneğimiz ümmeti olduğumuz Muhammed Aleyhisselam'dır. Onun uygulaması her şeyden önce bizi bağlar. İşte bu ölçüler içerisinde Kur'an'ın hayata yansıması, tatbik edilmesi demek olan sünneti Peygamberimizin uyguladığı esaslar dahilinde ele almak, neshedilmiş şeriatlerin bizi eğer çıkarımlar öyle olsa bile Muhammed Aleyhisselam'ın sünneti ona ters olduğu müddetçe bizi bağlamadığını vurgulamak gerekir. Yusuf Aleyhisselam'ın suresi şeyi kıssası en güzel kıssa olarak Kur'an'da vurgulanır. Maalesef bu en güzel kıssa, en çirkin çıkarımlara alet edilecek onun güzelliği bile zedelenecek hale getirilmektedir. Yusuf Suresinin e, temel vurgusu hakimiyetin Allah'a ait olduğu, zindandaki Müslüman e, insanlara e, farklı farklı Rabler, ilahlar yerine tek ilahın, kahhar olan Allah'ın hükmünün esas olduğu vurgusu yapıldığı gibi hakimiyet kayıtsız, şartsız Allah'a aittir anlamına gelecek hükmün hükmün de bulunduğu suredir. Yusuf Aleyhisselam'ın topluma mesajı da inil hükmü illallah emra ella tabudu illa iyah zalika't dinul kayyim şeklindedir. Hüküm egemenlik ancak Allah'a aittir. Allah sadece kendisine kulluk yapmanızı emrediyor. İşte safa sağlam kayyım olan din budur. Ifadesinin bulunduğu Yusuf Aleyhisselam'ın bu tebliğleri ifade ettiği bir durumda, onu tağutun emrinde bir görevli gibi görmek, peygamberlik kurumuna da peygamber Yusuf'a da iftiraların en çirkinliği yapmak demektir. Yusuf Aleyhisselam'ın anlatıldığı bu surede kıssanın anlatımı içerisinde Melik'in adının geçtiği tüm ayetlerde ondan hiç olumsuz şekilde bahsedilmez. Halbuki ta tağutlardan, zalim yöneticilerden, Kur'an şiddetli bir şekilde olumsuz ifadelerle bahsederdi. Firavun'u, isim vermeden Nemrud'u, isim vermeden Ebu Cehiller'i bahsettiği ayetleri e, hatırlayalım. Hatta Musa Aleyhisselam zamanındaki Mısır yöneticilerine Firavun derken, Mısır e, yöneticisine Yusuf Aleyhisselam zamanında e, Melik demeyi Tercih eder Kur'an Peygamberlerin getirdiği vahyi e, Yöneticiler Hemen reddeder idi Karşı propagandalarla Ona tabi olanlara e, Eziyetler, sıkıntılar işkenceler ve hatta ölümler e, Uygularlardı Oysa Yusuf kıssasının anlatımında e, Yöneticinin ve ileri gelenlerin e, peygambere karşı olumsuz hiçbir tavrından bahsedilmez tam tersine Yusuf aleyhisselam yönetici tarafından eziyetten kurtarılır hapishaneden kurtarılır peygamberin Züleyha ile olan dedikolar kodulardan aklanması temin edilir ve onun rüya tabiri gibi görüşlerine itibar edilir ve ona değer verilir ve aralarında Tavutun reddedilmesi gibi eğer İslam dışı bir uygulama olmuş olsa ve yönetici tavutlardan olmuş olsa peygamberin onlara karşı çıkması ve insanları da onlara tavır almasını emretmesi söz konusu olması gerektiği halde Yusuf Aleyhisselam yönetimi tümüyle devraldığı ve yönetim tümüyle İslami olduğu için olumsuz bir özellik söz konusu edilmez. Kur'an-ı Kerim Yusuf Suresi 54. ayetinde bugün yanımızda sağlam ve güvenilir bir yere sahipsin diye, diye Melik'in öyle ifade ettiğini vurgular. Bu başka bir yöneticinin yanında herhangi bir kimse, herhangi bir peygambere söylenmeyen bir ifadedir. Dolayısıyla Yusuf Aleyhisselam diğer peygamberler gibi halka ve yöneticilere tevhidi anlatmış, eğer yönetici kabul etmeseydi, onunla düşmanlık yapacak ve birbirlerine ne e, hakim olmak için her ikisi de birbirlerine tavır alacaktı. Taberi'nin Mücahit'den e, ki alim bir müfessirdir, Ondan rivayetine göre ee, Yusuf Aleyhisselam'ın tebliğine muhatap olan yönetici etrafındaki erkanıyla birlikte Müslüman olmuşlardır. Zaten Yusuf Aleyhisselam'ın bir kafire, bir tağuta itaat etmesi beklenmez. Kur'an-ı Kerim çünkü çok net olarak وَمَا اَرْسَلْنَا مِرْرَسُولٍ اِلَّا لُيُطَعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ biz peygamberleri Allah'ın izniyle kendilerine itaat edilsin diye gönderdikler. Peygamber başkasına itaat etmez. Allah'ın dışında başka bir şahsa itaat etmek için gönderilmiş şahıslar değildir. Tam tersine Allah'ın izniyle kendilerine itaat edilsin diye gönderilmiş şahsiyetlerdir. O yüzden bir peygambere iman ettiği için yönetici yönetimi ona devretmiştir. Çünkü kendisi O'nun üzerinde yönetici olup O'na emretmesi, inandığı bir peygamberin e, amiri olması bir iman eden mümine yakışmazdı. O yüzden de Yusuf aleyhisselam kimilerinin uydurma olarak yorumladığı gibi bir tağutun, e, kafir bir yöneticinin emrinde bir bakan, bir görevli değildi. Böyle demek, peygamberlere çok ciddi manada iftira atmaktır. Peygamber tağutların yardımcısı, destekleyicisi, onun emrinde bir görevli, ona yardımcı olan birisi değil, onunla mücadele eden, insanları da ona karşı tavır almaya yönlendiren, sadece Allah'a itaatle görevini yerine getiren şahsiyetlerdir. Yusuf Aleyhisselam'ın yönetim talebinden sonra Melik ve ileri gelenler hakkında Kur'an'da hemen hiç söz edilmez, hiç bahsedilmez. Mısır yönetiminin tamamen Yusuf Aleyhisselam'a bırakıldığının bu bir göstergesidir. Oradaki hazineleri o yönetir. Kıtlıkla alakalı çözümleri, tedbirleri o oluşturur. Ülkelere, dış ülkelere yardım eder. Oralardan gelen insanları yönetir, yönlendirir. Ama hiçbir zaman kralın herhangi bir e, uygulaması veya sözü, onunla ilgili herhangi bir konu mevzu edilmez. Çünkü merkezde Yusuf aleyhisselam vardır. Dünyada hiçbir düzen böyle el değiştirmemiştir. Kafir bir yönetici ve peygamber veya onun izinden giden tümüyle muvahhid bir şahsiyet, ve ikisi beraber koalisyon içinde olsunlar ve sonra da peygamber veya izinden giden şahıs yönetimi devralı versin. Ne tağutlar buna giden yolu açarlar ne de peygamberler kısa bir zaman içinde olsa tağutların yanında yer alır, ona yardımcı olurlar. Peygambere malum teklif edilmişti, bir sene ülkeyi sen yönet, bir sene de biz yönetelim diye peygamberimiz en küçük çapta düşünmeden hemen reddetmişti. Çünkü düzen aynı düzen olduktan sonra peygamberin İslam dışı hükümlerle hükmetmesi mevzu olamazdı. Yusuf Aleyhisselam'ın yönetime gelmesi de tümüyle İslam'ın Yusuf Aleyhisselam'ın egemenliği ve tüm yönetimi devralması şeklinde orada hakim olması olarak değerlendirilir. Çünkü Yusuf Suresi 56. ayette Allahü Teala der ki, biz Yusuf'u oraya yani Mısır'a egemen kıldık. Orada dilediği gibi davranırdı. Dilediği gibi davranan, tabii Allah'ın hükmü dahilinde bir şahsın herhangi bir kimsenin emrinde, yönetiminde olduğu düşünülemez. Dolayısıyla Kur'an, Yusuf Aleyhisselam'ın yetki ve yönetiminin büyüklüğü hakkında böyle net bilgi verir, egemen olan ve dilediği gibi davrandığı belirtilen birinin e, başkasının emrinde e, kabul edilmesi söz konusu olamaz. Yine Mısır yönetimi, Melik ve ileri gelenler İslam'ı kabul etmiş ve Yusuf Aleyhisselam'ı da İslam'ın hayata tatbikini gerçekleştirmek üzere yönetime getirmiştirler ki, eğer Melik'i müşrik kabul edip Yusuf'a da onların idaresinden bir bölümüne talip olduğunu düşünürsek, Muhammed Aleyhisselam'ın ve diğer peygamberlerin yaptığını yanlış olduğunu söylemeye kalkarız. Çünkü onlar da benzer e, uygulama için tercih haklarını Yusuf Aleyhisselam gibi kullanabilirlerdi. Veya peygamberler arasında çok ciddi bir çelişki olduğunu birinin kabul ettiğini diğerinin etmediği gibi bir hükme varmış oluruz ki, peygamberler arasında ayrım yapmak da, onların böyle temel konularda birbirleriyle çelişmesini düşünmek de İslam inancına uymaz. Kaldı ki bir sistemin yürümesi, düzene hakim olanların ülkenin kaynaklarına egemen olmasını gerektirir. Beni yeryüzünün hazinelerine görevli kıl denmesi, hazineleri tümüyle yönetecek, yönlendirecek en üst makama talip olduğunu Hz. Yusuf'un gösterir. Yoksa günümüzdeki Maliye Bakanlığı gibi, Tarım Bakanlığı gibi bir bakanlık diye düşünmek Kur'an'ın vurguladıklarına da peygamberlerin özelliklerine de tağutun emrinde yönetime talip olmak gibi çirkinliğe de kapı açar ve bunun ile ilişkisi söz konusu edilemez evet tevhidi düşünce önderlerinin getirdiği vahye ve onun rasulüne karşı çıkmaları e, yöneticilerin sahip oldukları zihniyetin ve bunun ürünleri olan egemenliğin ellerinden gitmesi endişesinden ötürüdür o yüzden bütün yöneticiler makamlarını kolay kolay bırakmazlar veya bir peygamberle paylaşmazlar eee çünkü onların çıkarları, dünyevi menfaatleri, peygamberi usulle hiçbir şekilde örtüşmez. Hz. Nuh'a da Hz. Muhammed aleyhisselama da şirk yönetimi içerisinde yer alma teklifi getirilmişti. Bu peygamberler işte red cevabını kesinlikle Kur'an'dan, Vahide'n yola çıkarak, peygamberlik görevinden yola çıkarak reddetmişlerdi. Yusuf aleyhisselamın da farklı bir şey yapması düşünülemez. Yusuf suresi 100. ayette Yusuf aleyhisselam ana babasını arşa tahta oturttu der. Dolayısıyla burada arş kelimesi tek olan otoritesini vurgulayan e, bir padişah tahtı anlamındadır. Dolayısıyla orada oturan Yusuf'tur. Ana babasını e, oraya oturtmuş. Rüyası gerçekleşmiştir. Hatırlayın ilk sure ilk olarak yüce 11 yıldızın ayın ve güneşin e, kendisine e, Yusuf'a secde eder vaziyette görmesiyle başlıyordu. Dolayısıyla buradaki secde saygı duruşu bir otoritenin kabulü anlamında e, tabii ki tahta olan kimseye e, duyulan e, seremoniyi ifade eder. Bugünkü Tevratta da Yusuf Aleyhisselam'a yöneticinin e, kralın iman ettiği ve onun bütün yönetimi Yusuf Aleyhisselam'a devrettiği e, vurgulanır. Dolayısıyla hem Kur'an'dan hem Tevrat'tan hem sünnetten yola çıkarak Yusuf Aleyhisselam'ı e, tüm Mısır'da Allah'ın hükmüyle hükmeden tek yönetici olduğunu görürüz. Zaten Mısır'daki İslami yönetimde sonra Davut ve Süleyman Aleyhisselam'a miras kalan yönetimde Yusuf Aleyhisselam'ın e, tek yönetici olmasıyla oluşan mirastır. Esas olan vahyi yapıyla şirk unsurlarını meczheden garip bir yönetimin durumudur. Yusuf peygamberin yönetimi kesinlikle vahiy ile şirkin karıştırılarak oluşturulduğu hilkat garibesi bir yapı ve zihin ürünü değildir. Hazreti Yusuf dahil hiçbir peygamber tevhidle şirkin koalisyonunu onaylamaz. Böyle bir koalisyonun parçası olmayı kesinlikle kabul etmezler. Onlar herhangi bir makamı mevkiyi değil Allah'ın hükmünü uygulamak üzere gönderilen şahıslardır. Küfür düzenine hizmet edebilen bir peygamber tipi Kur'an'ın hiç gündemine getirmediği bir ucube şahsiyettir. Peygamber böyle yapmaz. Evet ki o peygamber hükmün, hakimiyetin, yönetimin ancak Allah'a ait olduğunu vurgulayan bir peygamberdir gayrimüslim hükümetlerin yönetim altına giren kimi müslümanlar bu yönetime hizmet etmek istemişler fakat İslam'ın ve müslümanların örnekleri önüne dikilmiş peygamberi örneklikler vurgulanmış bununla bir başka argüman aramak için Yusuf aleyhisselamı istismar ederek kullanmışlardır. Peygamberin gayri İslami kanunlarla yönetilen bir ülkenin gayri Müslüm yöneticisine hizmet etmek azmiyle, memuriyet veya bakanlık peşine düştüğü şeklinde vurgulamak, tekrar edeyim, aklı selimle de, ile da, Kur'an'ı ilkelerle de bağdaşmaz. Çünkü Peygamberin kendi kıssası bize öyle bir hisse vermektedir ki, tek bir Müslümanın bile Hz. Yusuf örneğinde olduğu gibi, yalnız başına İslami özellikleriyle, imanı, aklı ve hikmetiyle tüm bir ülkede e, İslami bir inkılap oluşturabileceğini, gerçek bir müminin ahlaki secciyesini gerektiği gibi kullanarak bütün ülkeyi ordusuz, cephanesiz, savaşsız ele geçirebileceğini gösterir. Muhammed Aleyhisselam da Medine'yi fethederken bir tek kılıç kullanılmamış e, ve e, daha adım atar atmaz İslam Devleti Başkanı olarak Medine'ye girmiştir. Ee, hatırlayalım Medine'nin o günkü e, nüfus e, dağılımı Medine, Mekke'den hicret edenler, göçebelerle birlikte Müslümanların e, oranının yaklaşık ancak yüzde onu teşkil ettiği şeklindedir. Mekke'den gelen ve Medine'de Müslüman olanların e, sayısı ile Medine'deki müşriklerin Ehli kitabın oranı %90 yüzde %10 oranındadır. %10 Müslümanlar kavgasız, gürültüsüz, seçimsiz vesairesiz İslam hakimiyetine muhatap olmuşlardır. Bu Allah'ın yardımıyla, peygamberi usulle alakalı bir konumdur. Yusuf Aleyhisselam'ın da durumu benzer şekilde anlaşılmalıdır. Müslümanlar ne olursa olsun yönetime gelmek gibi bir durumdan uzaktırlar. Onlar Allah'ın hakimiyetini isterler. Hz. Yusuf bir peygamberdir. Hiç şüphe yok ki onun risaleti de gönderilen bütün peygamberlerin risaletinin aynısıydı. Ve onlar Allah'ın dinini diğer bütün din ve düzenlere galip kılmak ve yüceltmek göreviyle görevliydiler. Yoksa biz Yusuf'un aleyhisselam hükümette bulunduğu süre içinde bir kafir yöneticinin emrine ve hizmetine girerek onun yardımcılığını yaparak Allah'ın dinine göre değil de tağutun kanunlarına göre hükmettiğini kabul edecek olursak o zaman peygamberlerin işte Demirellerden, Ecevitlerden ne farkı kaldığını çağdaş tağutlardan ne tür ayrımları olduğunu sorgulamaya kalkarız bütün bu hakikatleri kavradıktan sonra biri çıkar da hala Hz. Yusuf'u delil göstererek gayri İslami bir hükümet içinde veya başında görev almak caizdir çünkü Hz. Yusuf gibi bir peygamber bunu yapmıştır derse Kur'an'ı tümüyle çarpıtmış peygamberleri istismar etmiş olur. Sözün özü olarak ifade etmek istiyorum ki Hz. Yusuf Kur'an'da geçen diğer peygamberler gibi e, hüküm ve şeriat bildirmek için değil, bizim açımızdan ibret ve e, hisse almak için kıssası bildirilen bir peygamberdir. Kur'an öyle bir kitaptır ki orada geçen meselelerle Allah dilediğini sapıklığa düşürür, dilediğini de hidayete kavuşturur. Kur'an kıssalarında Allah, Müminleri imtihan etmek için boşluklar bırakır. Nasıl dolduracağımızı imtihan eder. Söz gelimi meleklerin içinde iblis neyi, niye duruyordu? Oradan insanlar imtihana tabi tutulurlar. Kimi de, der ki iblis de bir melekti de onun için meleklerle beraberdi. E i̇şte efendim Musa aleyhisselamın yanında ilim ve hikmet verilen zat kimdi? Melek miydi? Peygamber miydi? Yoksa mistik hezeyanlarla ıı, alakalı yorumlarda olduğu gibi veli idi de peygamberden daha mı büyüktü? Allah, Kur'an bütünlüğünde mi değerlendireceğiz? Yoksa uydurma görüşlerle imtihanı mı kaybedeceğiz? İmtihan eder. Diyelim ki Hazreti Yusuf'un ıı, ıı, böyle tavutun emrinde bir bakanlık yaptığı gibi Kur'an'a hiç uymayan Durum vaka olsa, kesin olsa bile bu yine bizi bağlamaz. Biz Yusuf Aleyhisselam'ın ümmeti değiliz. Mesela Yusuf Aleyhisselam'ın şeriatinde namaz farklı olsa ki belki öyleydi, farklı rekatlarda, farklı zamanlarda farklı şekilde eda edilmiş olsa yani üç vakit kılmış olsalar okudukları tabi Kur'an ayeti inmediği için başka şeyler olsa biz Yusuf Aleyhisselam'ın kıldığı namazı yakinen bilsek onun kıldığı gibi namaz kılabilir miyiz Muhammed ümmeti olarak Namazın aslı var aslı aynıdır ama şer'i özellikler olarak şeriatlarda değişiklikler vardır. Biz Yusuf Aleyhisselam zamanındaki e, hükümlerle aynen tatbik edebilir miyiz? Yani Yusuf Aleyhisselam'ın şeriatı neskedilmiş midir, edilmemiş midir? Bize Yusuf Aleyhisselam'a tabi olmak mı, Muhammed Aleyhisselam'ı örnek alarak ona tabi olmak mı emrolunmuştur? Onun için yani Muhammed Aleyhisselam'da hiçbir örnek bulamayan, sanki peygamberlerin aralarında farklılık varmış gibi onu gündeme getirmesi hiçbir yönüyle doğru ve makul görülecek bir husus değildir. Peygamberimizin Muhammed aleyhisselamın gelişiyle din tamamlanmış ve Allah'ın bizzat ifade ettiği gibi tek din Muhammed aleyhisselam'a tebliğ edilen İslam kalmıştır. Yani Kur'an bütünlüğüne ve Sünneti Rasule uymayan bir davranışı diyelim ki Hazreti Yusuf yapmış olsa da Muhammed ümmeti böyle bir davranışa yeltenemez. Muhammed Aleyhisselam'da bir delil bulamayan kimseler bunu Kur'an ve sünnette yok diyeceklerine peygamberler arasında sanki çatışma var gibi göstermeleri tekrar edeyim ilahi rızaya tümüyle terstir. Allah ve Rasulü bir şeye hükmedince mümin erkek ve mümin hanımlara başka bir muhayyerlik başka bir tercih, başka bir seçenek söz konusu değildir. Ahzab suresi 36. ayette bu vurgu yapılır. Yusuf Aleyhisselam dinden çıkarıcı hareketlerde, tazimlerde, hüküm koymada ve hükme uymada en küçük bir yanlışlık, bir çirkinlik yapmamıştır. O bir peygamberdir. Onu biz yerleştirdik ve ne isterse orada yapabilirdi denildiğine göre Mısır'ın tek hakimi odur. O yüzden müminler teslimiyet göstermeli ve batıl rejimleri savunmak için Allah'ın indirdiği hükümlerle değil başka kanunlarla insanları yönetmek için destekledikleri zihniyeti veya şahısları Hz. Yusuf'a benzeterek böyle peygamberlere en azından iftiralarda bulunmamalı imanlarını bir basit oy için satmamalı, değişmemeliler. Bunları biz müminlere hatırlatıyoruz. Bu tartışmak isteyenler, anlamak istemeyenler e, e, bizim için e, muhatap e, kabul etmememiz veya onları ikna edebileceksek, onlar hakkında güzel dualar yapabileceksek, onların hayrını isteyeceğimiz ama sürtüşme tartışmayla bu işlerin hallolmayacağını e, ifade edeceğimiz hususlardır. E, Allah'ın rızasını isteyenler Allah'ın istediği gibi bir hükmü, bir yönetimi, bir uygulamayı isterler. Küfrün kanunlarıyla yöneteceği belli olan insanlara destek olmamaya çalışırlar. Bu her türlü yönetim için, her türlü yönetim kademesi için her zaman bizim değerlendirmemiz icap eden husustur. Tağut'u inkar etmeden... Allah'a iman yeterli geçerli olmaz. Kim tawuta küfreder, yani ona onu inkar eder ve Allah'a iman ederse ancak o kopması mümkün olmayan sağlam bir kulpa yapışmış olur. Allah her şeyi duyan, her şeyi bilendir. Bakara suresi 256. Ela inna ahsen kelam ve eblagan nizam kelamullahi melikil azizil alam kemakalallahü tabarike ve taala fil kelam. Ve izâ kur'e'l-Kur'an leh ve ans-ı-tu-ulâlle-kün-tur-hamûn Euzü billâhi mineh-şeytanirracîm bismillâhi r-Rahmânirrahîm İnne d-dînâ indallâhi l-İslâm sadakallâhi l-âzîm